Hippolit böyle güzel bir bacağı her gün kullanmaya kıyamadığından Emma Bovary'e ne olur daha rahat bir şey alıverin bana diye yalvardı. Doktor da bu yeni bacak için yeniden masrafa girmek zorunda kaldı. Ahır uşağı da böylece yeniden mesleğiyle uğraşmaya başladı. Yine eskisi gibi kasamanın içinde dolaşıp duruyor. Charles da uzaktan Hippolit'in bastonunun kaldırımlarda çıkardığı sert gürültüyü duyunca hemen başka bir sokağa sapıyordu bu bacağı ısmarlamayı tuhafiyeci Lerö üstlenmişti böylece Emma ile sık sık görüşme olanağını buldu genç kadına Paris'ten yeni gelmiş ucuz mallardan bin türlü kadın eşyasından söz ediyor çok hatır sayıyor Hiçbir zaman para istemiyordu. Emma da bütün heveslerini kolayca yerine getirmek için karşısına çıkan bu fırsattan yararlanıyordu. Bu arada Rudolf'a armağan etmek için Ruanda bir şemsiye mağazasında satılan çok güzel bir kırbacı almak istedi. Ertesi hafta Lörö kırbacı getirip masanın üstüne bıraktı. Ertesi gün genç kadına Yuvarlak hesap tam 270 franklık bir fatura sundu. Emma çok zor durumda kaldı. Masanın bütün çekmeceleri bomboştu. Lestibadua'ya 15 günlük hizmetçiye 6 aylık borç hariç daha bir yığın borçları vardı. Charles Bovary'de her yıl Haziran sonlarına doğru para vermeyi alışkanlık edinen Dezörey'den para gelsin diye sabırsızlıkla bekliyordu. Emma önce Leroy'u başından sağmanın yolunu buldu ama sonunda adamın sabrı tükendi. Benim de peşimi bırakmıyorlar. Paramı sağa sola yatırdım. Toplayamazsam verdiğim malların hepsini geri almak zorunda kalacağım demeye başladı. Emma al götür öyleyse dedi. ''Adam yok canım şakadan söyledim'' diye karşılık verdi. ''Ama kırbaca acıyorum. Bakın bari beyefendiden geri isteyeyim onu.'' ''Genç kadın sakın aa'' dedi. Lörö de içinden "Ha, avucumun içindesin şimdi'' diye düşündü. Tam üstüne bastığından emindi. Alçak sesle her zamanki gibi hafif bir ıslık sesi çıkararak ''Peki peki'' ''Bir çaresine bakarız elbette'' dedi. Genç kadın bu işten yakasını nasıl kurtaracağını düşünüyordu ki, o sırada aşçı kadın içeriye girerek ocağın üzerine yuvarlak bir mavi paket bıraktı. ''Bay Dezerö'yü göndermiş'' dedi. Emma hemen paketin üzerine atıldı, açtı. İçinden on altın çıktı. Hesap da bu kadar tutuyordu. Merdivende Charles'ın sesini duydu. Parayı çekmecenin içine atıp anahtarı yanına aldı. Üç gün sonra Lörh yine çığa geldi. Size bir anlaşma önereceğim dedi. Eğer anlaştığımız paranın yerine şeyi almak isterseniz. Emma onun avucuna 14 altını koyarak işte para dedi. Dükkancı şaşa kaldı. Bunun üzerine de duyduğu düş kırıklığını izlemek için özürler dilemeye, başka ne emriniz varsa söyleyin demeye başladı da ama Emma hiçbir şey istemedi. Sonra da önlüğünün cebinde adamın kendisine verdiği paranın üstü olan iki tane 5 franklığı birkaç dakika kadar yokladı. Masrafı biraz kısar sonra bu parayı veririm diye düşünüyordu. Sonra içinden ''Adam sende unutur gider.'' dedi. Rudolf yaldızlı gümüş saplı kırbaçtan başka armağan olarak üzerinde latince ''amor nekor'' gönülde aşk özdeyişi bulunan bir mühür bir boyun atkısı bir de sigara tabakası aldı. Tıpkı bir zamanlar Şarl'ın yolda bulup aldığı Emma'nın da sakladığı Vikont'un tabakası gibiydi bu. Ama bu armağanlar Rudolf'ü mahcup ediyordu. Birkaçını almak istemedi, Emma diretti. Sonunda da Rudolf kabul etti. Biri yandan Emma'yı fazla zorba ve yapışkan buluyordu. Sonra genç kadının bazı tuhaf düşünceleri de vardı. ''Gece yarısı oldu mu beni düşüneceksin, olur mu?'' diyordu. Rudolf kazara ''Düşünmedim'' derse, o zaman Emma bir sürü sistemde bulunuyor, Bu sistemlerde de sonunda hep aynı soruyla bitiyordu. ''Beni seviyor musun?'' ''Seviyorum elbette.'' ''Çok mu seviyorsun?'' ''Çok seviyorum elbette.'' ''Benden başkasını sevmedin değil mi?'' Ardından Rudolf gülerek ''Sana bakir geldiğimi de sanamazsın ya?'' diye bağırıyordu. Derken Emma ağlamaya başlıyor. Rudolf onu avutmaya çalışıyor... İtirazlarını kelime oyunlarıyla süslüyordu. Ardından Emma, ben seni seviyorum da ondan diyordu. Öyle seviyorum ki hem senden vazgeçemem. Bazen seni görmeyi öylesine arzuluyorum ki, Aşkın ateşi içimi dağılıyor. Kendi kendime nerede o acaba? Belki de başka kadınlarla konuşuyordur. Kadınlar ona gülümsüyorlar, O da onlara yaklaşıyordur diye düşünüyorum. Yo yo, hiçbir kadın hoşuna gitmiyor değil mi? Belki benden daha güzelleri vardır. Ama ben sevmesini daha iyi biliyorum. Senin hizmetçinim. Senin odalığınım ben. Sen de benim sultanımsın. Tanrımsın. İyisin, güzelsin. Akıllısın, güçlüsün. Rudolf, Bu sözleri o denli çok dinlemişti ki artık kendisi için bunların hiçbir özelliği kalmamıştı. Emma da bütün diğer metreslere benziyordu. Yeniliğin büyüsü de yavaş yavaş bir giysi gibi sıyrılmaya başladığında aşkın sonsuz tek düzeliğini ortaya çıkarıyordu. Gerçekten aşkın biçimi de dili de hep aynıdır. Rudolf o denli görmüş geçirmiş biri olduğu halde sözlerin benzerliğini, duyguların benzemezliğini ayırt edemiyordu. Çapkın kadınlar, satılık kadınlar da kendisine aynı şeyleri söylemişlerdi diye Emma'nın söylediklerinin içtenliğine şöyle böyle inanıyordu. Kendi kendine bu sözlerde daima biraz indirim yapmak gerek diye düşünüyordu. Böyle yüksekten atılan sözler sevginin bayağılığını gizlemek için söylenir. Oysa dolgun ruhlar bazen duyduklarını en boş gibi görünen benzetişlerle de açığa vurabilirler pekala. Çünkü hiç kimse hiçbir zaman gereksinimlerini, düşüncelerini, acılarını tam anlamıyla anlatamaz İnsanoğlunun sözleri tıpkı patlak bir davul gibidir. Bu davula vurup yıldızları dile getirmek isteriz ama ayıları oynatacak havalardan başka sesler çıkaramayız. Ancak herhangi bir bağlantıda geride duran birine özgü o üstünlükle Rudolf da bu sevgide sömüreceği bazı zevkler bulunduğunu fark etti. Her türlü utanç duygusunu rahatsızlık verici bir şey sandı. Emma ile istediği gibi oynadı. İradesiz, baştan çıkmış bir kadın haline getirdi onu. Kendisine karşı hayranlık dolu, aptalca bir bağlılıktı bu. Emma içinse şehvetle, uyuşturucu bir mutlulukla doluydu. Genç kadının ruhu bu sarhoşluğa dalıyor... Bunun içinde boğuluyordu. Tıpkı şarap fıçısının içine düşüp de büzülen sarhoşun haliydi bu. Salt aşk alışkanlıklarının etkisiyle Emma Bovary'nin hali tavrı değişiverdi. Bakışları daha cesur, sözleri daha sakınmazca bir hale geldi. Üstelik el alemle alay etmek istermiş gibi Rudolfle ile ağzında bir sigarayla dolaşma densizliğini bile gösterdi. Günün birinde genç kadın erkekler gibi gövdesini sıkan bir yelek giymiş kırlangıç adlı posta arabasından indiği görülünce bu işten kuşkulananların tereddütü kalmadı artık. O sırada kocasıyla dehşetli bir kavga etmiş olan yaşlı bayan Bovary oğlunun evine sığınmıştı. Bu hali görünce duyduğu utanç da az olmadı. Ayrıca kadıncağızın hoşuna gitmeyen daha bir sürü şey de vardı. Önce şal, karısına roman okutmasın diye verdiği öğütlerin hiçbirini dinlememişti. Sonra evin gidişatı da yaşlı kadının hoşuna gitmiyordu. Bir iki fikir ileri sürecek oldu, darıldılar. Hele bir seferinde felisite yüzünden oldu bu. Bir gün önce, akşamleyin, Charlen annesi koridordan geçerken Felicite'yi bir erkekle yakalamıştı. Kumral sakallı bir adamdı bu kırk yaşlarında kadardı. Yaşlı kadının ayak seslerini duyar duymaz mutfaktan sığışmıştı. Bunun üzerinde Emma gülmeye başladı. Yaşlı kadınca az kızdı. İnsanda zerre kadar ahlak duygusu varsa hizmetçilerinin ahlakıyla da ilgilenmeli dedi. Gelini siz hangi dünyada yaşıyorsunuz tanrı aşkına dedi. Bunu söylerken de öyle küstahçasına baktı ki yaşlı kadın ona yoksa sen kendi davanı mı savunuyorsun kızım diye sordu. Genç kadın bir sıçrayışta yerinden fırlayarak çık dışarı diye bağırdı. Şarj ise onları yatıştırmak için emma anne diye bağırıyordu. Ama öfkeleri arasında ikisi de sıvışıp gitmişlerdi. Emma ter ter tepilerek sürekli ne biçim terbiye bu, gören köylü sanır onu deyip duruyordu. Charles annesinin yanına koştu. Kadın çileden çıkmış durumdaydı. Kekeleyerek utanmazın teki senin karın diyordu. Şaşkın mı ne, belki daha da kötüsü. Gelini gelip kendisinden özür dilemezse, Hemen çıkıp gideceğini söylüyordu. Şar da bunun üzerine karısının yanına gitti dize gelerek Tanrı aşkına şunun istediğini yap diye yalvardı. Sonunda Emma peki şimdi geliyorum dedi. Gerçekten de bir markiz ağırbaşlılığıyla elini kaynanasını uzatarak ona özür dilerim dedi. Sonra odasına çıktı. Yüzükoyun yatağına kapandı. Başını yastığa gömerek hüngür hüngür AĞLADI.